Bugün sabahlar. Bugün sabahlar. Bugün sabahlar. Aleykümsel. İyi ki şirin dostlar. Juva sabahındayiz ve karşınızda moder sabahlar. Hakikaten de cuma sabahı geldi. Üstelik güzel havalarla beraber geldi. Güzel haberlerle başında. geldi. Güzel haberlerle. Hem de ne haberler. Dün mi maçı? İzlemez miyim? Yani ne Vallahi billahi yemin ediyorum. Bu Beşiktaş kadar... kanserinin ne olduğunu herkes ama sorumlu tedavi de vardı bu sefer. Tabii, vallahi çok bile. Çok güzel oldu. Ya, hakikaten. İnanılmazdı. Hakikaten i̇nanılmazdı. Hakikaten çok güzel oldu. Günaydın sevgili dinleyiciler. Oktay Bey'in sesinin böyle gelmesi tamamen kendi Suçlu, hatası. Suçluksuzluğun içindedir. <gülüyor> Hepsi, hep kendi hatası. Hakikaten çok. Yalnız şunu yani penaltılar çok kötü bir şey galiba ya. Yani ya bir şey olsaydı ve elenseydi Beşiktaş. Yok, ne kadar üzüldüm ki. O kadar da. emindim ki. Benim de futbolda takip edebildiğim tek şey penaltılar. Orada çok bütün yorumlarım doğru oluyordu. Gol oldu veya Peki, olmadı gibi. Yanlış bilme diye söylüyorum. Fenaltı değil penaltı. Fenaltı dedim. penaltı tamam, diyorsun hala. Doğrusunu biliyorsun değil mi? Yani penaltı Fenaltı değil. F ile değil abi. P ile. P. Pe zannetmiyorum Oktay. Polatlı'nın pesi yani oğluna bakarsa istop yani çocuklar böyle bir Gerçi tartışmaya girmenizi istemiyorum Beşiktaş'ın e, böylesine güzel bir haberle üçüncü tura çıkmasını ilk 16'ya kalmasını lütfen penaltı ve istopla gölgelemeyiniz yani dün işte Twitter'da ortalık yıkılmaya başladı o ilk golden sonra ondan sonra ben de şu maçı seyredeyim falan diye gittim dükkanda ofise ...internetten televizyon açmaya kalktım. Sensin televizyon açan. Beceremedim. Evet. Ondan sonra Hangi kanalda olduğunu bile bilmiyorsun. Buldum mi? canım onu. Onu buldun mu? Beşiktaş Liverpool canlı izle yazınca çıkıyor <gülüyor> şeyden. Google'dan. Ondan sonra beceremedim. Sonra iyice heyecanlandı. Şeylere kaldı uzatmalar. Hadi dedim bir daha. Haydi yavrum bir daha dedin yani. 3 3. Kendi kendime şey sırf sen şu maçı seyretmeye çalıştın diye Beşiktaş yenilsek sonra böyle şey gibi olacaktım ben. Beşiktaş yenilseydi. Sessizce kapatacaktım Kimse benim yüzümden yenildiğini anlamasın falan diye. Söyledim lütfen bana haber verin Twitter üstünden. Haber Çünkü verdiler böyle diye? donmuş bir görüntü varken ye yeah ya diye. Zaten sokaktan biraz ses duydum. Ye yeah ya diye. Fahir sen peki neler yaşadın maç dakikalarında? Yaşanmışlıklarımı yaşanmışlık anlatayım, anlatayım. Ben ilk yarının sonlarına doğru başladım. Pek tatlı bir şey değildi. Ancak ikinci yarının başlamasıyla beraber adeta... Bambaşka bir Beşiktaş, inanılmaz bir mücadele. Bir de birisinden bahsedeceğim. Hakikaten Beşiktaş'ta Tolgay diye golü atan. Hı hı. Sonrasından da, sonrasından da dediğim. Eli sarılı olan, eli sar, genç eli kırık olan sarıldı. Eli kırık olmasına rağmen oynayan hmm. ve e, son penaltıyı da o attı biliyorsunuz. Aynı penaltıyı yani. da o attı. Arada yaptığı hareketler falan inanılmaz. Hakikaten böyle zevk dolu, coşku dolu böyle Harika bir vakit geçirdim. Hiç bu kadar e, zevkle seyreteceğim. Çok tahmin teşekkür etmiyorum. ederiz. Ben de o zaman yaşanmışları anlatayım. E, dün evde otururken apartman yıkılayı. Apartman yıkıla yazdı. Yıkıla yazar ama sizin Allah apartman 100-150 yaşında diye biliyorum o kadar. E, apartman bina yaşı değil de yaşayanlar yaşayanlar yaşıyor. Evet. E, çünkü bina eski bir bina olmasına rağmen doğru gençleştiriyorsun ama var, binalarından. var zaten var ayrancı yine. onun etrafına kurulmuş diye biliyorum ben doğru, tabii. Ee, ama şey yine var izleyen varmış ya da artık o bir gençleştirdi mi ne oldu Beşiktaş bütün e, komşularımıza öyle bir şey etkisi de olmuş olabilir futbol izlemenin yaşla alakası yok ya yok. bedava kanal olduğu zaman izler Aa, hayır, izler de tepinme olayı da i̇şte, eh, Şili yani. Meydanı'na yakın oturuyor ya eskiden Şili Meydanı zaten futbol sahasıymış o doğru. eski oturanlar orası at pazarı diye geçer at pazarında top oynarlarmış. O zamanları iade etti sizin oturanlar. Hemen televizyonda konu, kanalı açtık. Daha yeni gol oldu. Yani dün kanallar, farklı kanallardan daha doğrusu farklı kanal değil de e, ne denir? Mecra. Mecralardan izlerken şey gibi bir fark vardı. İşte bir platformda e, 10 saniye önce geliyor görüntü. Diğer bir e, kanalı ulaştırma yöntemi olan başka bir platformdan veya işte antenle izliyorsa, havadan izliyorsa, uydudan izliyorsa falan gibi Böyle bir şey farklılığı vardı. Second, Bütün Türkiye aynı second, anda sevinemedi maalesef. yani. Maalesef, bir maalesef doğru, doğru. Durum vardı. Onun şeyini ya yaşadık ama öyle bir sevinci bile ortak yaşayamadık. Yok canım. Yani o kadar haksızlık, haksızlık etmez. Aynı anda yaşayamadık. O kadar haksızlık etme. Yani milletvekilleri bile, yani. bile, mecliste milletvekilleri bile. E, maç izlemişler? Maç izlemişler. Ondan sonra pakete devam etmişler. Daha Paket... şey demişler. Şu 33 kuklayalım. madde geçti bu arada. Onda şey yapalım. kaç kaldı oktay? Valla işte %25'i tamamlandı. E, geriye kaldı %75. Ama yani dünkü görüşmeler sırasında e, milletvekilleri de... E, bravo Beşiktaş, aferin Beşiktaş. Zaten Kürsüye çıkıp Beşiktaş. maç anlatan da oldu mu acaba o oyalama şeyinden? Herhalde o paket bittikten sonra olur. Yani böyle sıraları ters çevirirler bir eğlence falan gibi. Paket bittikten sonra her tarafta eğlence olacak zaten. Ger Sıralar <gülüyor> <gülüyor> mı çevrilir artık sokaktan adamlar paket mı Paket bittikten sonra değil de milletvekillerinin hakları ile ilgili bir e, torba kanun geçecek bence ondan sonra olur bütün milletvekilleri gelsin neşvelenmesi lazım evet, öyle tabii. bir neydi o şeyle ilgili mi Mayaşlarla ilgili Mayaşlar, emekli olduktan sonra hakları, alacağı sana, şeylerle ilgili çocukların ilgili, ailelerin durumları ile ilgili şey çocuklar değil eş dost yakınlara bağlıladım kanunla sanki pek istenmeyen bir meslek de tam seçim öncesinde cazip gösteriliyor <gülüyor> millet artık ne takla atacağını şaşırdı ya ben hiç böyle seçime gittiğimizi hatırlamıyorum ya o afişlerde falan binbir surat Milletvekili adayı adayı olur mu ya? Tipleme şekliyle "Ee işte ben de oradan çıkacağım." E, en... Ben de tarihi şu döneminden sesleniyorum. Kahvaltı Türkiye'deki en rahat meslek şu anda milletvekilliği ama. Yani e, bu canım çok rahat bir şey olarak eskiden devlet memurluğu falan filan diye böyle bir şey vardı ya bizim annelerimizin babalarımızın zamanında. Şimdi o artık kalmadı. Şu anda e, milletvekili çok rahat. E, o yüzden Türkiye'de 550 kadro, kadro var. Takla, yani çakla. ona evet e, kadronun bence biraz daha arttırılması lazım. <Gülüyor> Neyse evet, beşiktaşı, yani, beşiktaş'ı kutlayalım. İş evet, evet, evet. arkadaşlarım biraz sıkıcı. Yani az çok biliyoruz ofis hayatında işte iş dünyasında kimlerle haşır neşir olacağını o da mesleğin zorluklarından bir tanesi tabii. Beşiktaş'ı vallahi tebrik ediyoruz hakikaten şaka maka Liverpool yahu. Yani bir de hep İngilizlere ama karşı böyle bir... maçtan belliydi zaten biz bunları Türkiye'de yeneriz İyiriz diyordu Futbolda anlayanlar valla bir de ben o şey olmasına çok sevindim ya böyle bütün hani tam tatmin dediğimiz şeyi yaşadık öyle maç mesela 90 dakika son dakikalarda hatta son dakikada diyelim ha, e, doğru, direktten biliyorum. dönen top vardı Evet Dembaba'nın Dembaba e, o gol olsaydı zaten hani maç hemen bitecekti ve hani böyle ağzımızda bir tat böyle ufak bir eksiklik kalacaktı o heyecanı gerilim onu uzatmalara gitti ilk uzatmalarda olmadı gene böyle bir ikinci uzatma o bitti penaltılar falan ama ya penaltı tam tadında kestiler. Tam tadında kestiler. İlk turunda değil mi? İlk 5'te. 5'te 5 yaptı zaten. Biz 5'te 5 onlar son penaltıyı kaçırdılar. Ee, o penaltıyı atan... Atamayan. Ya, atan futbolcunun rahatlığı herhalde benden çıktı. Ya yani artık takımı düşünmüyorsun. Çünkü atamadığın anda bütün i̇şte yenilgi senin üstüne. Maç sonrası Bilic açıklama yaptı. Orada şey dedi. E, bütün futbolcular hani tam da senin dediğin gibi... Çok stresli bir an ya. Aha. Bütün futbolcular geldi. Ben atabilirim, ben atabilirim diye ben böyle seçmeden penaltıcıları isteklilerde. Ben böyle istek, böyle azim, böyle Dolayısın. heyecan görmeden. Sen Fatih tamam, Terim'in eski bir şeyini hatırlar gibi. mısın? On bir maçtan bir görüntüleri vardır. Hangi maç hatırlamıyorum? Ağzın 180 derece döndüğü maç mı? O da bir işte penaltıları kalıyor. Hangi maç olduğunu net olarak hatırlamıyorum. Şey diyor. Sen hocam ben sakatım falan diyor. Tuga'ya dönüyor o zaman şeyde. Tuga hocam. Aa, zaten zaten çok ağır yapıyor nasıl penaltı atabilirim gibi böyle sen Kaçım de abi, ama sen de ya, herkes böyle üstüne ben... kolay değil ya yani, yani bir... onu şimdi Liverpool'daki adam mı atamadı bizim kalecimiz bu kurtardı Liverpool'daki adam atamadı atamadı ama gelişinden kalede yani. kaleci vardı yani <gülüyor> öyle bir şey o adam İngiltere'ye döndü bugün şimdi I am sorry diye tweet atmış zaten ha. Benim yüzümde Ama yani Bilic e, hakikaten açaydım iyi ki Türkiye'ye gelmiş İyi Vallahi. ki e, bir takımın başında Beşiktaş'ın başında Dün ee... İstanbul'da Beşiktaş'ta olmak vardı yalnız Nasıl bir coşku yaşamıştır o semt Onu da çok merak ediyorum Çarşı mı diyorsun Çarşı hakikaten yani, bugün de devam eder Bizim hatta bir oradan da daha devam eder. birkaç tane Araba geçti falan bir şeyler oldu ama O sokak nasıl o, şey, o gece tabii, tabii. çok hakikaten Merak ediyoruz Güzelmiş e senin, güzelmiş senin de. Beşiktaş nire bahsettiğin bölge nereye Buradan tebrik edelim şu tüm Bilişin, Tebrik ederim de bir için Şu şeyden penaltı, penaltıyı kaçıran e, ilk kişi penaltıyı kaçıran Liverpoollu oyuncunun yanına gidip onu teselli etmesiydi ve daha önceden de biliyoruz için e, lafını. Yani ben e, oyuncularımı e, mağlubiyetle baş etme olgunluğu ve adalet duygusu kazandırmaya çalışıyorum. Yoksa futbol e, oynamayı benim yardımcılarım da öğretebilir diye bir e, lafı vardı. Ben tam, bulmuştum bu lafı. Tam onun e, tam üzerim, senin, lafın. evet, senin, senin, senin, senin lafına geçin. çok benziyor. 28 Şubat'ta tatbikat sahnesinde gösterim vardı. Lafıyla çok paralel Onu bitirdik ki onun biletlerini herhalde Ay pardon ben bir şey olsun diye. 13 Mart'taki BKM Mutfak. Sen ne yapmaya şey çalışıyorsun Ege? Ana akım işte Ege. orada Beşiktaş coşkusunu orada yerinde yaşamak için ha, 15 gün sonrası sonra oraya gidiyorum. BKM Ege. Beşiktaş Kültür Merkezi. Vay. Bugün bu arada cemreler nereye düştü? Cemreler toprağı düştü. Toprağı düştü bugün. E, Oradan çekip suya gidecek. Tek cemre mi? mi düşüyor cemreler mi düşüyor? Bir Düş. cemre. Bir cemre düşüyor. Her değil hafta bir cemre. Bir tip cemre kar gibi düşüyor elementlerle devam edeceğiz sevgili sanatseverler biraz reklamcıklar modern sabahlar modern sabahlar modern sabahlar radyo tülesiniz modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler neşeli müziklerle bugün neşemizi bulmaya çalışıyoruz neşeli müzikle başka ne bulabilirsin paranı evet. mı bulabilirsin haysiyetini ve kaybettiğini haysiyetini mu? bulabilirsin bulabilirsin hayır. hayır sadece hayır. neşeni bulabilirsin o da önemli bir şey buyurun efendim Bugün gazetelerin başlıkları hep neyle ilgili? Tabii ki Majlan. Majlan ilgili Kartallar nereden uçar? Yüksekten, yüksekten uçar. Evet, yüksekten uçar. Mardin'den Münih'e. Evet, bir Mardin Münih hattı yıllar öncesinin önemli dizilerinden birisi Kartallar yüksekten uçar. Hatırlarsanız kimler oynuyordu? Hmm, Kenan Pars. <gülüyor> ben Mardin Münih hattını seçtim. Fark ettiyseniz. Valla Kartallar yüksekten uçardı. Sattilla İlhan yazıyordu, onu biliyorum ben. Sadece alışık oynuyordu galiba. Oynar mı? Hmm. Sonuçta de de. oyuncu bu adamlar yani, her rolü oynar altından kalkar rahatlıkla. Neyse, bugün manşetlere tekrar bir kez daha bize hatırlatma olarak geldi. Ee, sizde öyle bir güzel manşet var mı Oktay Bey, yoksa? Ee, vallahi yani. aldığımız gazete sayısı biraz düştü ya Fahir evet, son dönemde. Durumumuz yok ya ondan. <Gülüyor> aman bu gazeteyi almıyorum aman şu gazeteyi de almayalım falan diye. O yüzden şöyle bakıyorum, çok bir şey yok ama. Ee, vardır herhalde Liver Tuş diye bir başlık gördüm ben dün. Hmm, Almamış <gülüyor> Liver Tuş ee, o gazetede mi yoksa e, Twitter'da mı yazdılar onu bilmiyorum İnternet ortamında da olabilir normal İnternet ortamda ortamında. veya arkadaş ortamında da olabilir maç derken <gülüyor> <gülüyor> biz de Liver Tuş oldu falan diye abi bu çok güzel niye o arkadaşi bankada falan göndermek lazım hani sen cips falan al diye Neyi? onu söyleyen an Kim kim getirdi? Kimin arkadaşı olarak geldi falan diye konuşmak diyor. Yani, bizim gerek. de arkadaşlarımız var. Livertush diyen de öyle <gülüyor> değil mi? Egeciğim sen de yani çütünci yerleri. Ne yapacağız bilmiyorum. Tuş diyen arkadaşın kim fahir? Vallahi neden Bülent Kuvar yazdı ya? Bülent sevgili, sevgili yazdı. Bülent yazdı. Niye insan aklına Livertush gelir hemen? Sanki güleş. Yani bilmiyorum Fool'la Tuş arasında acaba bir şey mi var? Sen Anadolu sesi okyanusu insan sen. Livertush falan yaz. Yani niye canım onu şey olsan hani bir Liverpool taraftarı olsan öyle desem ben sana bir şey edemem. Tamam. Teşekkür ederim. Büyük bir gerginlik oldu. Ya. Evet, abi, yani şu Beşiktaş sevincine bile ortak yaşayamıyoruz. Maalesef. Bir artık 2015. Yeter, yeter, Tüm yeter. Tüm bütün Liverpool sokaklarında böyle bağırıyormuş insanlar. Hemen bir düzeltme yapalım. Ee, bugün Cemre'miz e, suya, suya düşüyor. Suya düşüyor. Sudan sekip ee, toprağa geliyor. Haftaya ya. toprağa düşüyor. Evet, haftaya cuma ya. toprağa düşüyor. Havadan suya düşer sudan seker toprağa gelir. Bir Oo. yerden sekiyor ama nereden ya topraktan suya se sekiyor? diye sekiyor diyebiliyorum Yani yerden seker diye bazıları söylüyor o yüzden toprak değil ama yer dediğim şey bence direkt suymuştu eğersem. İyi, hayırlısı olsun. Zaten dışarıdaki havada kendini gösteriyor. ya Sanki kış bir anda bitti. Bir şey, lafı baharın var. müjdecisi. Gökten Cemre yağsa bizim tepemize emre düşecek diye bahtsız insanların söylediği bir Söyle bir şey. laflardan bir tanesi. Umarım siz de o bahtsız insanlardan... <gülüyor> evet. Biraz <gülüyor> biraz geç kaldık ama e, Ancak bagetler yerdeydi çünkü <gülüyor> Valla Oktay bir helal olsun size Ne diyeyim ne yalan söyleyeyim İçimizi şey yaptınız ya <gülüyor> Aa, Bu arada e, Kartallar Yüksek Uçar'da Selda Alkor, Sadra Alışık Ve Cangür Zap Oynuyormuş onu da e, eksik kalmasın Aman, Aman kimse kimselere söz vermeye. vermeyin hava, hava biraz <gülüyor> düzelince Aman dikkat yerine Bu kalıba kalınacağız herhalde değil mi ee, diyoruz ve Fahir e, size dönüyoruz neler var neler yok sizin dosyanız kabarık ben... bir dosyayla geldiniz çünkü biz, çok de... zam dosyası ile geldim bu yıl nelere ne kadar bir yılda ne kadar zam yedik e, çünkü genelde yiyeceklere yapılan zam olduğu için Yiyoruz. bunları da otomatikman yemiş Yiyoruz. oluyoruz e, yılbaşından beri kırmızı etin fiyatı markette %20 bir yıllık artışı ise %38.3'ü buldu yani mesela şöyle söyleyelim. Geçen sene sen eti kaç liradan yiyordun? Eti kaç liradan? Bizim dükkanda mı mesela? Bizim dükkanda değil canım. Normal evinde. Evi evinde. Evde bedavadan yiyorum ben eti. Şimdi... Hiç bugüne kadar evde yediğim yemeğe beş kuruş para verdiğimi hatırlamıyorum. Çok bir, güzel. Bir de hangi et? Çünkü yani... E... Ege hep Neresi? hangi eti yer? Senin etin... etin neresini yer? Antrikata. Antrikata, Antrikata veya döş. Çünkü kıymayı da döşten yaptığınızda hepimiz çok Doğru. iyi biliyoruz. Kaburg. Ee, ondan sonra e, ocakta Keşke not... benim hakkımda öyle bir türkü yazılsa ya. Ne? Kıymayı döşten çektirdi. Hey aman diye. Hey aman aman. Bir de tek çekim yaptırdı onu da. Onu da evet. Sözlerin ekle... bir yerinde. Bir çek. Tek çektirdi. Ege efem M. Yordiin mi? Vay vay. Ee, neyse geçen sene 100 lira yiyordun. Türkçünün en çirkin yerinde bitmesi de iyi oldu herhalde. Bir niye en çirkin yerini söylüyorsun Türkçünün? Daha güzel yeri yok mu? <gülüyor> yani orayı söylesene. Hakikaten orası daha duymamıştım herhalde. Washington'da kişisel kullanım için esrar taşımak artık serbest. Hı -hı. Ne, yani satış yapamıyorsunuz. Kendime kadarsa Peki yes bu ki kişisel değil. kullanacak adam nereden alacak? Yani bir, birinin de o zaman satış için serbest bırakılıyor Hayır yani, evde, evde kendisi yetiştirecek Hayır böyle bir şey var Şimdi bir sokakta bir adam satıyor bunu Polis geldi Adana bir şey yok Belki kişisel kullanım <gülüyor> <gülüyor> efendim <gülüyor> diye Ticaret, yok. Ticaret yasak Ticaret yasak ya kendin yetiştir Ticareti yasak yani Herkesi çiftçi mi İlk önce, önce o kişisel kullanım için domates yetiştirsin Washington'da Portakal o da yetiştirsin O da serbest Onlara da bir şey yok zaten İstiyorsan Nasıl mangalda kendin pişir kendin ye formatı çıktı yıllar öncesinde Doğru. Yani buna ekstradan bir şey yapmak istemiyordun. Kendin pişir kendi kendin form ye formatı çıktı. Geçen Şimdi sene bir... kendime kadar varsa ama böyle şeyleri de ben bilmiyorum ama... Ee, şey diye duymuşluğum var yani paylaşıldıkça güzel mi yani bunlar adam gidip tek başına bu tür yok paylaşma yok paylaşma yok paylaşma yok hayır geçen sene bir referendum yapılmıştı biliyorsunuz nerede ee, Washington'da Washington, Washington DC. DC'de e, halkın büyük çoğunluğu e, ya açsın abi demişti e, ticareti ya da kamusal alanlarda içilmesi hala yasak e, aman dikkat diyoruz ama 21 yaşın üzerindeysen 56 gramın altında esrarı e, üzerinde taşıyabileceksin ya da küçük saksılarda evde yetiştirebileceksin. 56 gram da yani bana büyük rakam gibi geldi Oktay. Yani bayağı ağır bir şey Çünkü gibi Çünkü ülkemizde ben hatırlıyorum böyle 300-500 kiloyla yakalanan adamlar da şey diye söylediklerini hatırlıyorum. Ya kendime ya. kadar şey yaptım ya. Ben böyle severim. Yüzsüzler. <gülüyor> tek tek sorun yüzsüz evet. olmaları orada belki. 56 gram bana biraz şey neredeyse bir yumurta kadar ya. Yumurta ağırlığında yani Doğru. Ee... Yumurta, yumurtadan da büyük hatta, ya büyükçe bir yumurta diye düşündüm. Large ya. veya X large bir yumurta diye ben size şey yapayım. Bana biraz fazla gibi geldi yani. Referandum mu merak ediyorum ya. İçsin bunlar, kimseye bir zararları yok mu dedi. Washington halkının büyük kısmı. Neden içelim mi? içelim mi dedi? Washington halkı komple şey çıktı yani. Kompetan mı çıktı? Ya halk sa yoksa ya... sallaştın canım demişti. Zaten kaç daha önce neredeydi? Ee, yerlerde daha şey oldu, serbest oldu ya. Alaska, Colorado, ondan sonra, sonra Washington eyaleti, sonra da şimdi Washington DC olarak, dördüncü yer olarak netleşmiş. Herhalde şey yaptılar, referandumda bir tek bunu mu sordular acaba? Referandumun mantığı o ya, biz hiç alışkın değiliz ona da. Yani böyle bir tek soru sorulur, tek cevap verilir. Bunda da herhalde böyle bir tek soru sormuşlar. Gidenler herhalde zaten o konuda kafamız güzel net ol, gitti net <gülüyor> olanlar zaten kafamız güzel gittik ne oy verdiğimizi bilmiyoruz demiş o yüzden katılımı falan bilmiyoruz ama öyle bir evet çıkmış ne, ne diyelim bundan sonra bize hayırlı olsun demek düşer Oktay. yani biz tabii canım yoksa ben ne diyeceğim şimdi ya çok büyük yanlıştasınız dediğini peşin. anlayacak mı bakalım adam yani hala gerçek kafası var. olmuş bir dünya hala tartışmalar var yani başladı ama hala ee, şey efendim, olu, park... olur mu efendim böyle bir şey diyen belediye başkanı var mesela e, kamusal alan, parkları var bilmem nesi var bu işin. Sonralarda i̇şte zaten yasak şey e, nerede olarak, evinde mi? İşte ya, küçük saksılara serbest, verir, Hayır, serbest saksılar. Verirmiş. adam da saksıya çıkıp içecek şey hali yok herhalde. Saksının yani. bir köşesinde kendinden yemiş <gülüyor> <yapacak. gülüyor> saksının yanında. Yerice artık. bir saksının köşesine çömeşip yapabilir yani onu bilemiyorum onun yerine sorsalar diye bir Washington'a bir kütüphane yapalsın mı diye. Ki Washington biliyorsun. mi Oktay? Evet. Normalde evet, değil mi? Evet. Portakalıyla meşhur bir yer yani. Yani en güzel şey iştir? portakal. Washington Portakal diye bir şey var hayatımızda. Yani şimdi Washington şimdi ismini telaffuz etmek istemiyorum lütfen. Gençlere de kötü örnek olmayalım burada. Yani Etme zaten. Olmaz. Yıllardır. Pis bir şey bu yani. Binlerce yıllık Washington'ın emeği, portakal canım canım portakallar Gitmiş. dururken Belediye başkanı açıklama yapsın. Milli içeceğimiz portakal suyudur, bir şeydir falandır, filandır diye mevzuyu oradan toparlasınlar. Bilmiyorum. Bence bu referandum olmamış. George Washington şu anda mezarında. Zaten diyor. nasıl ses geliyormuş biliyor musun? Zın zın zın zın zın. onun üstünde bir kayda var. Böyle böyle oynuyor. O, o kaide oynuyor evet ya ben Oyna. şey yapmıştım. <gülüyor> Sen daha iyi bilirsin Biliyorsun Oktay. Ben, ben yaşadım bir dönem Washington'da. Ee, Kaç gün yaşadın Oktay? 6 gün kadar yaşadım. <gülüyor> evet. Orada ben fark etmiştim. Tek sorun oydu. O kaideyi ne zaman düzenleyeceğiz, ne yapacağız falan filan ya diye. Abi işte böyle böyle böyle yasalar çıkartırsanız o kaide, kaide hiçbir yerinde zaman durmaz. yerinde durmaz. Sonuçta yasaları sen kaidesine göre çıkaracaksın ki kaide yerinde davulu hazırlar. Oktay ama, davulu ama sen verin. Zaten 3 <gülüyor> kişi izliyoruz. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar... Amanın komşular, işte şimdi neşemiz yerine geldi. Modern Sabahlar'da yeni bir saat başladı. Bu saat öyle böyle bir saat de değil sevgili dinleyiciler. Zorlu yarışmalar olacak. Önemli bir forum burada gerçekleştirilecek. Ve şanslı bir isim. Günün sonunda Gagamajero'dan iki kişilik kahvaltı kazanacak. Pazar sabahı olur, cumartesi sabahı olur. Günün en önemli öğünü dedikleri öğünde de Gagamajero yanınızda. Eti ise eti, sütü ise sütü, balı kaymaz. Tereyağısı her şeysi bizden siz sadece tabağınızı silip sütürecek şekilde yiyorsunuz çok teşekkür ediyorum. Bu arada ön muhasebeci Oktay Demirci'yi de bugün e, konuk olarak stüdyomuzda e, ağırlamayı düşünüyoruz. Fahil hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. <gülüyor> o, o gözlerindeki ifade asla asla anlatamayacağım bir ifade. Canımsın. Abi, ne yaptığınızı anlamadım. Ben burada bir anonslar yapıyorum. Haşır <gülüyor> haşır bir, bir takım paralar sayılıyor. Bir şeyler oluyor. Ya ne bu oluyor? Işte Anlamıyorum cebimiz, yani. İşte biz de kahvaltı parası topluyoruz. Anons işte. başına mı siz para alıyorsunuz? Evet Nasıl abi yani? işte radyo öyle veriyor ya. E ben ben de yaptım espriler. Benim bir esprime doublelar bile girdi. E abi onları da hepsini toptan aldık zaten. Ben sana çıkışta vereceğim. Sen o konuda için Nasıl havuz oluşturuyoruz oradan dağılıyor musun? E sen de mesela gösteri yapıyorsun. Biz de kendi çapımızda bir havuz medyası mıyız? E, aynen. E sen gidiyorsun gösteri yapıyorsun. Oradan alırsan e, para. dağıtıyoruz tabii e, ki. Biz de oradan 3-5 bir şey yapıyoruz. Alamıyorum yani. ama biliyorsunuz. Yani <gülüyor> size hep mahcubum son aylarda. Diyorsun Ege ne oldu bir şey var mı? Maalesef diyorum. Ege var mı diyorsunuz? Maalesef diyorum hep maalesef diyorum ben size bu aralar Maalesef maalesef hatta males noktasına getiriyoruz Evet yarışmamız bugün belli sevgili dinleyiciler yani... Aslında bu biraz e, suçluluk hissiyle konuşacağımız biraz itiraf yarışması gibi olacak Telefonlarımızdaki oyunlardan bahsedeceğiz Herkesin illa akıllı telefonu olacak diye bir şey yok çünkü bu oyun bağımlılığı Yılanla, insanları ilan ilanla Tabii başladı. canım o ma yeşil ekranda saatlerce ilan oynayan da oldu demek ki telefonda akıl değil e bizde akılsızlık olması lazım ya daha doğrusu akılsızlık da değildi içimizde bir e ee, dolmayan İçimizde... boşluk var. Onu ha bile yeni oyunlarla doldurmaya çalışıyoruz. İçimizde bir çocuk var. Onu bir oyunlarla beslemeye çalışıyoruz da diyebilir miyiz Ege? <gülüyor> <gülüyor> Keyifler olsun öteda. Ben de bir arkadaşım. şekilde üstü girdiğimi göstermem <gülüyor> evet, lazımdı benim. Şu benimle. kahkahalarınla gerçekten. <gülüyor> e, Telefonumuzdaki bize... oyunları mı soruyoruz? Evet, Telefonumuzdaki oyunları. Herkes oyundan. çıkarsın telefonunu. Benimki içeriyordu bir saniye geliyorum. Nereye gidiyorsun gel ya? Çıkarmana gerek yoktu ya. Ben senin sözünde güvenirim yani. Ya hayır ama var ve bayağı bir şey Bir saniye. Allah Allah. İlla illa şey yapacak. Sevgili dinleyiciler telefonumuz 210 30 30 Twitter'dan bize @modernSabahlara sabahlara mesaj göndererek ulaşabiliyorsunuz ve bugünkü yarışma sorumuzda telefonunuzdaki oyunlar şanslı isimde Gagamangero'dan iki kişilik kahvaltı kazanacak yiyecek içecek Ah oh, bir davaya getir diye diyecek bunu çok bağırmadan diğer müşterileri rahatsızlık vermeden söylerse çok hoşumuza gidecek. Geldim. Benim telefonumda Ali'nin sayesinde e, benim de tane oyun mu var oyunlar var. Hı. Yani ben mesela çok tehlikeli olduğunu sezip e, silmiştim ama tekrar yüklenmiş. kendi crash. Iç... yok, o silindi. O bizde mide bulantısı yapıyor. Ee, onun maalesef oyunu, onun müziği şeyi görüntüsü falan hakikaten iç bulantısı yapıyor. E, çünkü Pelin'in şey dönemine geldiği için, Hamile dönemine geldiği için Doğru. onu maalesef yani telefondaki kokusu bile e, şey yapılamıyor. E, Tüyler edilemiyor. Küsüyor? Ya onun müziği şey koku yapıyor. Yaparak, mu? yapar, kokar. Her şey kokar. Oyun Tatlımsı, bile kokar. Tatlımsı böyle bir şekersi kokusu var ama sonra ekşi ekşi geliyor, genzini yakıyor. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz beyefendim? Koray ikinci. Koray Bey hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz Ondan. şu anda? Şu anda Anadolu Bulvarındayım. işe doğru gidiyorum. Anadolu Bulvarındasınız. İyi ya şanslar diliyoruz size. Nasıl yollar? Evet, açık ya. mı? Yollar ufak bir kaza dışında açık. Hadi ya. Ama inşallah ya. sizin başınıza gelmiş bir kaza değil. Yani bizim yüreğimizde yok, değil, su serpilir. Bu, buradan e, Anadolu Bulvarındaki herkese dikkatli olmalarını <gülüyor> Aman dikkat ediyoruz. diyoruz. Var mı çok oyun telefonunuzda? E, çok oyun yok. Bir tane oyun var. E, hastalık yaptı. E, uzaklaşmaya çalışıyorum. Ne, hangisi? hangisi? Asfalt 7. Asfalt 7 araba, araba oyunu olacak. Asfalt 7 mi? Nasıl yazılıyor? Aspahalt. Aspahalt diye yazılıyor. Hatta şöyle asfalt. şey yazar ya, e, belediyeler yazar. asfaltınız hayırlı olsun diye. Maşallah yani stüdyoda hem Ege hem Fire oyuna hakimler sizinle beraber. İnternetten oynanabiliyor mu? Bazı öyle oyunlar var ya. Karşınızda bir şey oluyor, onunla oynuyorsunuz. Rakip'le mi? Ha. İki araba Sanacağım. yarışma var mı? Sanırım Multiplayer'i yok onun. Multiplayer diyorsunuz. Onun adı değil Yani o? çoklu oyuncu anlamına gelen. Ne yapmaya mu? çalışıyorsunuz evet. asfaltta Asphalt'ta çeşitli parkurları en hızlı sürede tamamlamaya ya da işte ilk üçe girmeyi... En birinci olmaya çalışıyorsunuz ya. Yani Onda ne olacak asfalt Evet. Asfalt araç dedi. seçebiliyor musunuz? Tabii tabii seçebiliyorsunuz. Yükseltiyorsunuz modiflediğim gibi. Var mı favori arabanız? Yok yani genel olarak... Bütün yani. oluyor, kendi aracınla misafir <gülüyor> bütün araçları. Peki <gülüyor> evet. hiç silmeyi denediniz mi? Yok bu olmayacak falan diye silip Denedim. tekrar yüklediniz mi? Denedim. O e, eliniz gitti telefonlar... mi? Gitti gitti sildim. Çok kez sildim. Ondan sonra tekrar girdiğimde e, kaldı yerden devam etmesine de ayrıca bayıldım. <gülüyor> <gülüyor> ben bir, ben bitledilik yaptım. Ben senden kopabileceğimiz anı. Bir şey soracağım. <gülüyor> Nerede oynuyorsunuz? Hani ayıptır sorması Koray Yani yabancı yok aramızda da. İnsanlar genelde Leve Boya gittiklerinde bu oyunlara şey yapıyorlar, mail ediyorlar. Ortak nokta mı sanırım bu? Ondan sonra da kalkamıyorlar. Karıncalanmış bacaklarla yürümeye çalışan adamlar. Ne pis pozisyonlar oldu evlerde. <gülüyor> doğru, çok doğru diyorsunuz. İtaly Evde genel bir huzursuzluk nedeni olabiliyor. Tuvalet tasarımları bence yakın zamanda değişecek zaten. Bu yüzden evet. tabii canım. Bir, bir kere kenara bir şarj koymaları lazım. Kesin abi, böyle olmaz zaten ya. Çok sağ olun efendim, Teşekkür görüşmek Teşekkür sağ olun. Ben Hoşça kalın. Tamam, sağ olun. Ben son dönemde Jump diye bir oyunu sardırdım. Nasıl bir şey? Çok çok güzel. Bu eskiden böyle bir tane e, şey oluyordu. İpteni peki adam. Altta böyle e bir şey. Bir tane top oluyor. Sen o topu değil de şey alttaki o aşağıya düşmesin diye onu yönlendirmeye çalışıyorsun. Alttaki böyle çubuk gibi bir şey var. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Bora Bay saldan. Bora Bay hoş geldiniz. Bora Bay sal. Bora Bay hoş geldiniz. Evet, Bora Bay dün evet, dükkanımıza evet, geldi evet. ve şey dedi. Benle niye daha çok konuşmuyorsunuz diye. Buyurun Bora Bey anlatın yani baştan sona. Konuşmak sonra. için çıldırıyorum ama benimle konuşmuyorsunuz, çabucak kapatıyorsunuz, çok ve, üzülüyorum. Beni hiç tanımıyormuş gibi <gülüyor> davranıyorsunuz. <gülüyor> da. Olur mu Bora Bey? Olur mu ya Allah? Bizim biz biz sevdiğimizden öyle yapıyoruz. Biz yukarıda odada bile konuştuk sizin hakkınızda dün Gerçekten mi? Evet. Tabii. Ne yaptın zaten? Konakların boyu uzadı yani. İyi konuştuk ama. İyi konuştuk. Merak etmeyin. Yani, eee endişe tamam. etmeyin hakikaten. Ne var telefonda? Telefonda ben önce bir bilgi vermek istiyorum. Peki, çok teşekkürler Bora Bey. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere hoşça Hayır, dur daha çok konuşmadık ki Bora Bey'le. Biraz konuşalım <gülüyor> ya, ya. tamam, pardon ne ya. Abi, bir daha e, şey. Yani, Zet to lab diye Ne diye? bir üreten firma var. Neydiye? Bir daha alalım. Zet to lab. Zet -to, to lab. Tamam. Ya Peki. bu firmanın adı bu firma e, e, firma de ismi de, veremiyoruz de, ama Bora Bey de, yani bir onu söyle. Catrop. <gülüyor> catrop. Evet, Catrop. Tamam. Evet, catrop'ta. Ondan sonra bir tane sıkıp Monster Pudding. Ha onu duymadım. O nasıl? Oo Monster Pudding çok güzel. Zekayı da geliştiriyor. Onun için tavsiye ediyorum. Monster Ve Pudding yani diye. ihtiyacımız mı var diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Bora Bey diyorsunuz. Yok tabii ki yok. Çocuk Olur mu? Herkesin ihtiyacı de, var. De, herkesin zekası. Ali'nde büyüyor yani Oktay'da bir Oktay'de Oktay büyüyor deseydiniz en azından ben ona razı olurdum. Bora Bey. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Te tamam. teşekkür ederiz. Sağ olun aradığınız için. Ben de teşekkür ediyorum. En klasik oyunda bence Angry Birds. Angry, Angry Birds. Birds. Angry Birds. Hala var mı tamam. telefonunuzda? Gelip kontrol edeceğim. Bakarım. Yedi tane çeşidi var. Ee, bu arada Angry Birds meraklıları EgeKayacan nokta Tumblr.com'a gidip bütün bölümlerin 3 yıldız olduğu o güzel fotoğrafı görebilirler. Çok teşekkür ederim. Hayattaki en büyük başarımı oraya koydum. Çok sağ olun efendim. Oldu Görüşmek Bora Bey. Bora Bey sağ olun. Oldu tamam hoşçakal. hadi bakalım. Kenan Bey'imizde Saatlerimi demişken. verdim oraya. Kim Bir barajın enerjisi o telefonun şarjına ne gitmiştir. Ne emek verildi ya ne emek Ve verildi. O son bölümde 3 yıldız olduğunda böyle. <gülüyor> Ne yapacağım? Bunu ne yapabilirim şimdi? Nerede değerlendirebilirim? Hangi bankayı götürünce ondan para veriliyor falan diye Sordum hiç. Aslında internet ortamlarında senin gibi adamlar iyi para kazanıyorlar. Yok canım ben. Sadece bir oyunda değil, pek çok oyunda. Sen onları şey yapacaksın, triklerini vereceksin. Nasıl geçtim? Ne yapacağım? Nasıl hepsini 3 Twaiter yani. bakalım mı biraz? Hayattan soyutlanacaksın öyle. Çok sadece Twaiter bakalım ben çünkü ya yeah, ya Evet lütfen. Evet. Şey, şey, Biz şey, zaman. Ee, bir Oktay'a dönelim. Dönelim orada ona da söz vereceğiz. Bir saniye. Oktay oldu, beni fay? de şeye döndürdün. Normalde şirin Fahir'e dinlemez... döndürdün resmen Valla Şirin Fahir oldum. Normalde bu Şirin Oktay'dır. Kenan, Kenan Bey demiş ki Sudoku ve kendi kıraş demiş. <gülüyor> Güzel. Ondan sonra Zeynep Hanım. oyunlar bunlar. Two Dots ve 2048. Ay, 2048, 2048 en iyisi. Two Dots'ta mide ee... bulantımdan artık ne yapacaklarını ve tabii ki şaşırım. Poker. Aa, Aa pokerciler doğru bak unuttuk onu Ondan sonra ee, Isim verebiliyor Bey, Zinga Poker mesela Plants vs Zombies Çok güzel oyun Ama telefonda pek tat vermiyor tablette tavsiye ederim demiş <gülüyor> Durumu mu iyi diyor evet. Tablette alır mısınız telefonda mı verelim Özgür evet. demiş ki telefonda tabii ki Zinga Poker var e, Mobil kumarbaz olmak bunu gerektirir demiş Vay kardeşlerim benim Minecraftçılar var Erdoğan Aman. Bey galiba Minecraft oyunu oynattık. Orada bir virgül koyalım. koyalım. Orada bir virgül Günaydın adın adın efendim. Devam et, evet. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Selda ben. Selda Selda. Selda. Selda hanım evet. soyadınızı da alsak ne güzel olur biliyor musunuz? Güzel. Selda, Selda. güzel. <gülüyor> Çok güzel. <gülüyor> Buyurun efendim. Ne oynuyorsunuz? Ben bu aralar kelime avı diye bir oyuna da dandım. Ama kelime avının ee, da şimdi şeyi ne derler? Hem olgun insan oyunu hem de karşılıklı oynanıyor. <gülüyor> evet. Yani Kaç evet kişiyle evet. oynuyorsunuz aynı anda? 300, 500. Ee, yani işte o sayılar değişiyor. 1200, 2000 falan. 2000 Sonuç kişiyle mi oynuyorsa? Bir 2000 kişi aynı anda evet, oynadı evet. oluyor. Şöyle akşam üstü saatlerinde bir gir. Kaynıyor, kaynıyor. Bütün herkes kelime avında. Herkes orada da, herkes 2000 kişi. 2000 birbiriyle oynuyor mu yani? yani işte değil değil ya şeyde ben hep zannediyordum 5 kişi 6 kişi birbirinle oynuyorsunuz. Birbiriyle oynama değil orada zaten kelimeleri avlıyorsun. Senin bir puanın evet. oluyor. O işte tamam, genel yok. klasmanda kaçıncı oldu Ha ha ha. Bir tane de oyun vardı o kelime avı o değil mi? Hani bir şey yazıyorsun karşındakine geçiyor sıra falan. Ya <gülüyor> böyle Scrabble diyorsun. Scrabble gibi bir Öyle şey. değil, değil. Bu evet. başka bir şey. Kelimelik diye bir şey. Mesela Burak Bey demiş. Heh, o mu de, tamam. Kelimelik benim, benim olabilir, kelime. olabilir mi? Yok kelime avı bu bildiğin. Yok kelime avı. Selda ne kadardır? İyi misiniz Selda Hanım bu oyunda? Ee, yani çok iyi sayılmam aslında. Ne kadardır oynuyorsunuz? Uzun zaman oldu ee, mu? Yok, iki haftadır da dandım bu oyuna. En iyi en, si en iyi skorunuz ne? Onu ben yani, bilmem. Tamam. En iyi skor kaçıncı oldunuz? En iyi skorum e 180 falan oldum 200 sanırım. kişi falan mı oynuyordu hani gece gece saatlerde girdiğinizde? 1200 kişi falan mı oynuyordu. Peki bundan önce <gülüyor> sardırdığınız oyun var mıydı? Serlandın yoksa önce... bu ee, yani çok fazla oyun oynadım da buna çok dadandım yani diğerlerine bu kadar ortalama tarih. ne kadar sürede sıkılıyorsunuz yani bir oyundan öyle bir şeyiniz benim var mesela ben sıkılıyorum bir dönem sonra yani... bu oyunda bir saat boyunca oynayabiliyorum ya bir telefon saat. şarjıyla hayal gücümle ve telefon bir şarjıyla, şarjıyla alakalı diyorsunuz çok <gülüyor> sağ olun efendim görüşmek üzere görüşmek üzere sağ olun, Selda Hanım. Esmalar'ın sultanı demiş ki çılgınlar gibi tuğdat yalnız tuğdat demiş Only can two judge Çok saygı duyuyorum ben öyle yoğunlaşmış oyunculara. Ya o zaten oyun Ben süre... oyun peşinde değilim ben zafer peşindeyim diyen insan yani. E, Tuğçe Hanım Can you escape demiş. Can you have you escape, ever Have you ever escape olacak belki o de, can you escape Yanlış bir belki soru Belki de bizim sorumuza bir cevap değildir bu bilmiyorum maalesef. Veya may I escape diye de olabilir May kalıbını da kullanabiliriz May I escape e, no you can Criminal case Candy crush angry birds listemle e, listesiyle Deniz Hanım karşımızda Günaydın efendim Günaydın Melike öğretmen ben Hocam ha. radyonun sesini kısar mısınız Bir dakika bir dakika yoldayım Hangi yoldasınız Etim Eskut'tayız. Etim Eskut'tasınız. İyi yolculuklar <gülüyor> diliyoruz. Ne oynuyorsunuz hocam? Bir öğretmen olarak bize yol gösterin hocam. Hangi oyunları oynamalıyız? Kafamızı çalışması. Scrabble'den bozma kelimeliği oynadım. Hı -hı. Ama sonra bıraktım. Çünkü e, rakibim dünyanın en iyi kelimelik oynayan oyuncusu olunca çok tat vermedi sürekli. Şimdi <gülüyor> rakibiniz İçeri kim? Bir yenebildim. Eşim. <gülüyor> Sayın Barış İşler. Yani Ev, evde sıkıntı oluyor bu Melike hocam. Olmaz olur mu? Olmaz olur mu? Oyun sonrasında ee... eve yansıyor. Her köşesine nüfus ediyor. Tabii. Bir şey soracağım. Okulda telefon görünce alıyor musunuz öğrencilerinden hocam? Dersde kapalı olmak şartıyla kullanmaları serbest. Teneffüste fık ya fık fık, fık oynuyor. Teneffüste fık fık fık oynamalarında sıkıntı yok ama yoksa öyle mi anlıyoruz? Yani yok sıkıntı ama derste de kapalı olacak. Sadece ulaşım. E, i̇letişim amaçlı kullanmak biliyorsunuz, üzere tercih. Biliyorsunuz. Derse hocam. girerken anons mu çekiyorsunuz? Ee, lütfen mobil cihazlarınızı ve telefonlarınızı e. kapalı konuma <gülüyor> veya uçak moduna getiriniz. Teşekkürler. <gülüyor> Yok sık sık arama yapıyoruz. Açık yakaladığımızda ceza kesiyoruz. Ne kesiyorsunuz ceza? Kırmızı ışıkta Üye, geçme cezası. Uyarı başarı. cezası. cezası. E, Daha sert bir dille Meliki uyarı hocam cezası. Melike müdür, müdüre olduğunu biliyorsunuz. Müdürü evet hocam, tebrik ediyoruz bu arada. Müdüre harim. Hanım. Vallahi hakikaten şeyiniz, bahtınız eşi, açık olsun. Nasıl gidiyor müdürlük? Eşi, Size bundan sonra müdür mü diyelim yoksa? Müdürem eşi. mi diyelim? Ne diyelim müdürem? <gülüyor> müdürem diyorlar ama siz serbestsiniz. İstediğinizi diyebilirsiniz. O zaman Vallahi ben müdürüm diyeceğim. Zor, Özür Müdürüm, müdürüm, evet, müdürüm. Çünkü yani müdür müdürü o kadar cins, cinsiyetçi şeye tamam. gerek yok. Ben tamam. müdürüm tamam. diyorum. Nasıl istiyorsunuz? Peki efendim çok, çok teşekkür yoğun, ediyoruz. Çok zor. Çok zor. Sizin <gülüyor> de çok kalın. zor Melike müdürüm. Hoşçakalın. Ee, Tuğçe Hanım demiş ki bütün herkes kelime avında demiş. Ondan sonra. Everybody's kelime avı diye ee, geçer. Murat Bey. Angry Birds Star Wars 2'ye başla demiş Ege sana. Ben o yerçekimsiz ortamda şey olamadım. Başarılı olamadı. Ha yok ]se. o Star Wars'ta şey yok. Orada ben o kılıçlar, onu kılıçlar bana fan Ha klasikçi adamım. Hmm. Esas benim oyunu mu hiç oynayan yok ya. Yani ben. Onu... O çirkin futbol oyunu mu? Evet, flick shot. Flick shoot diye de geçer. Flick shoot 2. Hakikaten İnsanın ağzı abi. yüzü bir tarafa çekiyor oynarken. Özellikle benim. Oktay bir dönem var benden yani. Ya evet onu nasıl yapıyor? Acaba oyunun açıklamasında yazıyor mu ki o ya? Ağzını, ağzını yüzünü, yüzünü başka yüzünü taraflara çekebilir çek diye. E, çeker çünkü böyle topa kavis veriyorsun. Parmağı çeker. Kaşlarınla niye yapmıyorsun da ağzını yapıyorsun? Ben Her tarafı çekiyor Ege. Yani sadece kaşın çekse iyi. O zaman biraz reklam sonra devam edeceğiz yarışmamıza. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar <Gülüyor> Modern Sabahlar Devam ediyor sevgili sana severler Şarkının tımbırı tımbırını dinledik Sözlerinde birlikteyiz Ve yarışmamıza devam ediyoruz Gagamajderodan çöküğü kahvaltı veriyoruz Gitsinler içsinler zımba gibi olsunlar Güleşsinler rakiplerini Sırtlarını yere T gümbür diye vursunlar gümbürsünler gümbür diye yere vurmak diye bir Güm şey var mı <gülüyor> Ali kardeşimiz demiş ki Tetris ya. ve yılan oynuyorum demiş. Ah işte değil. Bir şey. geleneklere bağlı bir adam Vallahi çok güzel hiç vazgeçmiyorum. Vallahi Tetris bulsam ben de oynarım. Tetris var bize getireyim sana. Hem de Tetris. Ya yok telefonda. Telefonda da. Da Tetris değil. Bildiğin Tetris dama telefonda, telefonda kesin vardır ya. Ben niye Bana getirsene ya bildiğin Tetris'i. Şarjı bitti. Esas kalem pille çalışıyordur o ya kalem pili ben <gülüyor> getir Sen pilsiz getir Pili bitti pili. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda böyle <gülüyor> ee, Tutatçılar Söyle oyuncakçılar da hala tetris var yaşlar için Var mı? Biz Ali'ni çok sever diye aldık Eh dedi Renksiz bu dedi <gülüyor> e, Best Friends'e yöneliyormuş şu anda Best Friends ne ya? Bilmiyorum, bilmiyorum. O yeni bir oyun mu? Best Best Aa, Friends galiba Birisi üftedi telefonu Günaydın Telefonu Alo Alo Alo, Alo! Alo! Alo! Kimi beyefendim ee, sabah Alo? sabah öyle arayıp telefonu üflemek iyi oluyor mu? Biz sizi arayıp üflesek iyi olur mu efendim? Alo. Vallahi genelde yapıyorum sık sık bunu ben. Alo. O, o da sizin bir zevkiniz. Kimle ha, görüşüyoruz? Konuşma evet, başladı. Ha, Volkan, Volkan Bey, Bey. soyadınızı da alabilir miyiz Volkan Bey? Çakmak. Çakmak Bey. Volkan Bey, Çakmak Bey. Buyurun efendim, ne oynuyorsunuz? Ee, ben aslında Simpsons oynuyorum. Şu meşhur Amerikan çizgi filmi. Aa, oy, oyunu evet. var mı onun? Var var. Tep tak diye bir oyunu var. Hı hmm. Nasıl? Eğlenceli ee, mi? Bağımlılık yapması yüksek mi? Ya aslında eğlenceli olmaktan ziyade bu çizgi filmi takip edenlerin çizgi filmde gördükleri binaları ya bunu da yapayım onu da yapayım yok bu eşlik kaldı. Ha, ha. Bir motivasyonla ilerleyen bir oyun yani öyle çok puan falan derdi yok. Ee, bir de aslında e, Playstation'dan ev, e, aktardığım bir oyun var o da şöyle e, evde çok FIFA oynayamıyorum. E, malum eşim pek izin vermiyor o, keşke ona da öğretseniz aktardım. karşılıklı bir iki maç atsanız şöyle hadi de oturalım ya deseniz işte... <gülüyor> hanımım deseniz şöyle deseniz bir atsak deseniz iki el olmuş. atak mı deseniz <gülüyor> ne güzel olur böyle ee, iddialı iddialı e, telefonu aktardım T telefonda e, şeyin zevkini vermiyor vermez, tamam, vermez, o, hiç vermez ben size söyleyeyim hiç boş yere şey yapmayın Evet, Telefonunuzun hafızasına yazık yani Peki efendim evet. çok teşekkür ediyoruz kolay gelsin Kolay gelsin Sağ Aslı olsun adam da. çifte dikiş demiş çifte dikiş Manyakça ve gerçeküstü anlamlarda düşünmedikçe çözülemeyecek soruları var demiş Bakalım hiç oh. duymadım ben çifte O ne ya çifte dikiş Bilmiyorum. Türk oyunu mu? Herhalde Herhal herhalde, herhalde. Hmm. Esa Esas benim oynadığım bir dönem hakikaten hastalıklı sardım Bu Air Fox diye bir oyun vardı hatırlar Senin misin? oyunlarını da başka oynayan görmedim Fahir ya ne? bu şey en yavan, Niyasın? en çirkin üreticisinin bile Allah belamızı versin dediği oyunlar oluyor. Oyun. Hayır ya bu eski klasik şey var bir uçak var böyle gider helikopterler vursun köprüyü geçersin Çok köprüyü vurup oyunu, patlatırsın Atari gidersin. oyunu, Atari oyunu vardır mi? ya. Ama bu telefonda var mıydı o? Evet, var, var işte Commanderydi komodorcuydum. Atari'nin en klasik oyunlarından tamam, biriydi. Bu... River Raid değil mi o? River Raid oynadım? diye River Raid. geçer Air Fox diye telefonlarda. Atari'ye gitmemişittir ki bu Ege. Sen Atari'de kaç zaman oynadın? Bizim kendimiz Ben bütün sünnet paramı Atari'de yedim be. Bir daha olsaydın sünnet. Aa, Bir kere olunuyormuş ya. haberim olsaydı. Günaydın efendim. Alo. Alo. Günaydın efendim. Hanıme hanıme. hanıme. Buyurun hanımefendi hoş geldiniz. Hanımefendi. Ee, hanımefendi. E, şey, şey, yayında mıyım ben Yayındasınız efendim. Ya. Yayındasınız efendim. Aa, yayında öte kimlerdir? kalplerimizdesiniz. Her zaman da orada kalacaksınız. Hoppa! Buyurunuz efendim. Kiminle görüşüyoruz? Teşekkür ederim. Çok naziksiniz ve çok enerjiksiniz bugün. Estağfurullah. Biraz şey olduk ya. Biraz hakikaten sizin sayenizde adınızı alabilir miyiz? Özlem Alkan ismin. Özlem Hanım. Bak bizi dinginleştirdiniz Özlem Hakikaten, Hanım ne kadar evet. güzel. Bir, bir, Ay, bir durulmamız ya, ben, gerekiyordu. Yok geldim yani çok ben yani şeyindir aslında heyecanlı canlı falan da bilmiyorum. Birden böyle şey biri beni bağlayacak falan diye bekliyordum ondan öyle hazırlık soru yakalamıştım. Biri beni bağlasın. Var. 50 shades of grey diyorsunuz. Özlem Hanım. Ay, yani e... Yine bağlayacak bir şey. Istim. Peki <gülüyor> hangi oyun var? Ben çok o, o, biraz önceki beyefendinin e, eş olan taraflarımdanım. Çok mu oynayışınız? E, şöyle eşim feci oyun oynuyor. Oğlum da öyle. Ondan sonra. Ben sadece bu resimdeki kelime bulmacadığı bir oyun var. O da çok nadir oynadığım bir şey. Resimlere bakıp kelimeyi tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Aa güzel mı? güzel. İkonlarla oynanan oyun değil mi? <gülüyor> evet. Birkaç kere böyle canım sıkıldı falan sildim girdim. Bir daha tekrar koydum. E, yani şey fade ritzumda da olmuyor bütün evde oluyor falan işte her yerde ve iletişim kurulamıyor. Peki yani şimdi ha. siz kendi telefonunuzda oynuyorsunuz. Eşiniz kendi telefonunda, oğlunuzun var mı telefonu veya tableti? Mableti? Yok. Ee, şöyle oğlum ısrarla benim telefonuma oyun yüklensin diye istiyor ama ben yüklemiyorum. O yüzden hani ben bir şey ben çok nadir oynadım yani. Eşim benim telefonundan ya eşim ya oğlum oynuyor ya da oğlum Diğer tabletle ve şeylerden oynuyorlar. Yani evde 3 evet. kişi ve 2 telefon olması Büyük tek şanssız. Bir kişi gerçek dünyayla bağını koparmıyor. Yoksa herkesin evet. olsa bir gün anne bir askere gidiyorum diye oğlunuzu göreceksiniz. Olabilir, olabilir öyle. Bundan hani ne ipucu verirsiniz biraz önce? Eşiniz dediniz hani biraz öğrense de o da oynasınlar. Hani eşi azaltmak için mi önerirsiniz? Eşiniz oyun oynamasını azaltmak için. Bir başka oyun çözümü olabilir mi? Evet, bir başka oyunla bu Yani üstesinde. önce şeyde poker oynuyordu, pekiydi. Şimdi bilardo oynuyor. Ama bil <gülüyor> Pilerde. Siz de eve bir tane langırt alın. Ben size söyleyeyim. O, langırt alın eve bir tane. Ailecek oturur langırt oynarsınız. Ama o daha güzel Yok, hem şey, iletişimli. Bilmiyorum şey planı var aslında. Eve bilardo masası kuracağım falan planı var ama. Yani hani kısa vadede olacak şey değil herhalde ama. Niye yemek o, masasını kaldırıp bilardo masasını koysa ne güzel. Bence çok havalı üstünde yani. Üstünde yemek değildir o zaman. Öyle, öyle. Ya hani sanal kadar çekici olmaz bir geliyor yine bana yani hani elbilardan asla olsa olamabilecek. Ama siz şöyle bir güzel giyinmişsiniz, hazırlanmışsınız efendime söyleyeyim elinizde ıstakayla beyiniz geliyor akşamleyin. bir maç atsak falan diye şöyle bakın o sanal gibi mi olurdu, gerçek gibi mi olur o zaman görürüz. Bu arada sizin bir çarinizde şarjı saklayabilirsiniz efendim. Hmm, Uyuy. İyi, tamam ama o da uzunlamasına Şimdi hmm. sonuçta tartışma kavga Evet abi o zor olmaz ki. Çok... Ben sakladım ne mi? Hayatım nereye çıkardıysan nereye takılıysa oradadır ben ne çıkaracağım senin şarjını dersin olmadı oğlunuza bağırır falan siz hemen kaçarsınız oradan sonra ortalık durulsun diye gelirsiniz gecenin yok, sonunda yok. lazımsa telefon çıkarsın bunun çıkarsınız. üstesinden Şarjı. gelmenin yolu e, hakikaten onu da kıyamıyorum yok, yok. ya Ona da kıy kıyamıyorum kıyam özlemem Özlem ha, yani... çivi çiviyi söker siz de bir oyuna sardırın ama yani işi gücü falan bırakın evde ne yemek ne içi hiçbir şeyle ilgilenmeyin hiç böyle dönüp bakmayın bile şu bölümü geçince yapacağım mi Ev müsaitse ya da bilardo ya bence şey yapın. Yani siz de seviyorsunuz anladın. Küçük bir masa şöyle güzel bir masa alın. Allah şey olur. Onu e, yarın öbür gün şey. beyefendi Plants zombileri oynadığında eve zombi köşesi mi yapacak? Ha zombi de oynuyordu bir arada. Ya, yani, ne bir yapalım zombi, o zaman küçük, beş, küçük odayı dayan. da zombilere verelim. Öyle olmaz evet, ki. Bir da çok zombi takıntıları vardı. Evet bu zombi eşmai Bence sizin dayan eşiniz dayan bayağı takıntılıymış yani Özlem Hanım. Bence Özlem evet. Hanım'ın eşiyle Ege'nin evet. ilişkisi pek yürümez. Bence de. Bu sertlikte. Yok şarjı saklayalım, yok köşeye zombi mi yapalım? Daha şimdi daha kavga etmeye başladılar. Değil mi? Sonra ilişkime dinamik falan böyle nereden nasıl başladı bu, e. bu ilişkiden? Çok teşekkür hmm. ederiz. Sağolunuz efendim. Tamam. Ben de bir şey soru Sonra... Çok merak ettiğim bir şey. Siz dükkan, dükkan dükkan diyorsunuz ben her ölüyorum. Bu dükkan hemenen bir dükkan. Ne alıp ne satıyorsunuz? Ne iş? Tuhafiyeye özel. üstüne tuhaf efendim. E, Tuhafiyeye, yeri geliyoruz üç ay. Elimize ne mal gelirse onları orada okutuyoruz. Allah bereket versin. Şimdi daha çok cilt ağırlıklı olarak <gülüyor> i̇p satıyoruz. alınmayın. Olsun. Ama yani burada hani şey... ne üzerine olduğunu dürüst olarak söyleyebileceğim. Yeme içme üzerine. Yeme, efendim, yeme içme, içme üzerine. Içme. üzerine. Peki nereden öğrenebilirim bununla ilgili? Siz söylemeyeceksiniz ama internette Yok canım işte bu Gagamajero'dan kahvaltı veriyoruz ya. O dükkan bizim dükkanımız. Öyle mi? Evet Ayrıca evet. o zaman bana vermeniz gerekiyor. Ben dükkanı görmeyi çok merak ediyorum. <gülüyor> Yok illa davetiye değil ya da böyle şey Öyle değil. Şey, Öyle şey davetiye de gelinebiliyor. Gelinebiliyor. Yani evet. rahat olabilirsiniz o konuda. Yani veririz size o ayrı da yani e, bekleriz. Ha. İlla daveti tamam. diye düşünmeyin yani. Tamam, peki. Tamam, tamam. Teşekkür ederim. Sağ Rica ederim efendim. Rica, efendim. Çok Rica ederim. Görüşmek Rica üzere. Hoşçakalın. Hoş Hoş Hoş Hoşçakalın. Hoş Hoş Hoş bir iki Twitter mesajı alalım. Hemen ardından da ne yapalım dersiniz? Reklamama getirin. Dersiniz şakallar. Bağımlılık garantili diye pek çok dinleyicimizden gelen bir oyun var. Hangi oyun? Best Fiance. Best Fiance mi? Best Fiance. Ben hiç duymadım. Ben de hiç duymadım. öyle çocuk gibi konuşuyorsun? Best Fiance. O benim fianciem, o da benim best yendim. Hmm, Nora, Nora hanım da yazmış. Duygu hanım da yazmış. Bir de düzeltmeyle yazmış. Frenz diye sanki ben şey yapmışım onu. O öyle değilmiş. Best Fiat, Bu şey hakikaten bağımlı müziği biliyordur herhalde. Ayy içim bulanıyor yapma ya. Bu kadar asap muzucu bir de cenci var ya bunda. Hmm. <gülüyor> Delicious. <gülüyor> <gülüyor> Pokemon diyen var Berk Gür. Öyle bir oyun yok. Devam edelim. <gülüyor> Ondan sonra e, Asfalt. Asfalt da yanlış şey oyunmuş Asfalt ya. çok. Sena çok... Hanım. Ondan sonra Meltem Hanım. Asfalt 8. Hanımlar arasında asfalt. Yıkılı. Eşimle beraber asfalt 8 oynuyorum demiş Meltem Hanım. Ver bu turu ben geçeceğim diyormuş. <gülüyor> Ondan sonra şöyle hızlı hızlı okuyoruz. Cut drop çok gelen cevaplar arasında. Cut da. drop da çok güzel da oldu. Herhalde klasikleşti şaka bakalım. Ondan He sonra yani. e, arkadaşa yine söylemiştim ama onu da yapmış. Namısızlar diye Buğra Bey bir şey göndermiş. Dur bunu da gönderelim. Onu da gönderelim. Okay tıklamadım. onu da gönder. Ondan sonra telefonda son oyun tane, Son bir okay, tane. Okay. Son bir, bir tane alalım Okay. Ona virgül koyacağız. En son son mu? En son sondan bir önceki virgülü alıyoruz. Oradan reklama geçeceğiz çünkü. Ee, jokes. Jokes dedi. Reklama gidiyoruz. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tübrüsü Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Gagamancero'dan kahvaltı kazanacak olan kim olacak? Oyun listemizin zirvesinde hangi oyun yükselecek onu göreceğiz ilerleyen dakikalarda. Telefonumuz 210 30 30 modern sabahlardan Twitter üzerinden de bize ulaşabiliyorsunuz. Buyurun efendim. Orada bir virgül koyduk hemen noktaya döndük. Oktay kaldığımız yerden devam edelim çünkü dinleyicilerimiz de var hattımızda. Emre Bey demiş ki Türkiye'nin üzerinde ne gibi oyunlar oynandığını gösterdiniz. Konuyu savcılığa taşıyalım artık demiş ne savcılığı nereden çıktı hani <gülüyor> aman efendim vallahi bana da şu anda savcı. savcı yani. Beye... Şimdi taşımış oldu kendi kendine taşımış oldu. Savcı Bey sen açıklarsın vallahi. Ece Uyuyacağım. Hanım demiş QuizUp'ı unutmuşum. O on? var 2048 ve Two e, derslerde oynamalık demiş. QuizUp'ta işte her söylediğimiz oyunu Bileceğiz diye bir şart yok Fahir. Kuyusapı'da kaydediyoruz. Kuyusapı'da ben de bir kenara not edeyim yani. Paylaşıldıkça güzel oyunlar. Çünkü bilmiyor haberimiz olmuyor. Hangi oyun iyidir falandır filandır. Arada buluyorsun. Buldun mu dalanıyorsun. Tetris gibi ama değişiklisi demiş Öykü Hanım. 1010. 1010. 1010 ünlen. Onu şey yapayım. Değişiklisi dedi. Onun bir fantastik şeyi vardı versiyonu vardı yıllar önce. Şu, şu tip bir şey. Bir de şey gönderdim. Aa tamam değil. biliyorum. Bürge onu oynuyor bu oynuyor aralar. Benimki öyle değildi ya. Benimkisi benim zamanlarda. Bunun serbest düşmüyor bunlar. Alttan geliyor. Sen istediğin yere yerleştiriyorsun. Tetris'in biraz edepsiz ve erotik olanıydı diyeyim ben. Benim ha. daha çok se e seyrettim diyeyim <gülüyor> Seyretmemiştim. Oynamıştım falan. Ben de bir zaman. film seyretmiştim. Plajdaydı böyle. Tetris böyle... gibi bir şeydi yani. Şimdi de Ezgah'ın da ee, demiş. Lasers demiş. Lasers. Crossroad demiş. Cross Road. Infinity Dungeon demiş. Dungeon. Oooo. Dungeon. Yani Dan zindan. Ee, zindanda bir mahkumun demirleri olarak Dunvech'in sesi. Ama lasers gerçek bir tutku. Çünkü yani indirmek isteyenler, bakmak isteyenler olabilir. Lasers diye geçer. Bak ben onu yazıyorum. sevdiğim oyunlar, daha doğrusu tam anlamıyla bağımlılık yapan oyunlar. Mesela oyunu oynadım bir saat. Sonra baktığımda Fahir'i görüyorsun Oktay'ı görüyorsun ben Fahir'i Oktay'ın yanına Kaydırsam bunlar patlar falan Böyle bir gerçek hayatta şey... Yansıdığı anda evet, evet. o zaman oyun güzel Oluyor evet o Oktay'ı yani. Oktay böyle bir yana kaydırsam o sandalyeyi Başkasına falan diye o zevkli oyun Doğru. Hep de kaydırma oluyor bunlar. O da galiba bir şey Oktay'a orada, orada bir <gülüyor> virgül koyalım Allah Allah Allah. Günaydın efendim Günaydın Kimle görüşüyoruz beyefendi Mehmet ben. Mehmet Bey hoş geldiniz. Mehmet Oyun Bey. oynuyor musunuz? Soyadınızı da alırsak Mehmet evet. diye geçmesin sadece. Mehmet Yüceer. Mehmet Yüce Er. Evet. Evet. Neredesiniz Mehmet Bey şu anda? Şimdi ben Muskat'tayım. Yani yurt dışındayım. Yurt dışından arıyorum. Hı -hı. Muskat sadece nerede? Ayıptır sorması. Ben. Neresidir tam olarak bize biraz... Umman. Umman. Umman. Muskat! Evet. Oman diye geçer. <gülüyor> Oman evet. Ne evet. yapıyorsunuz orada? Umman. Çok güzel şimdi buralar havalar da güzel Saat, sa saat kaç Mehmet Bey orada? <gülüyor> 12 Saat 12 Öğlen 12 diyorsunuz Evet Ne diyorsunuz? Öğlen 12 Hava da güzel, güzel saat diyorsunuz Hava mı? da güzel diyorsunuz <gülüyor> ımıl ımıl Çok diyorsunuz. sıcak Biz sizden 2 saat gerideyiz Nasıl bugün güzel bir gün mü? Burada güzel Yani bu taraftan güzel geldi İyi o zaman bize o de güzel Güzel zaten sizin orası nasıl acaba? Valla güzel, güzel gibi ya, ya. bizde. de hep Sizi aradığınız daha da güzeldi 2 saat önceki halinizi yaşıyoruz işte biz Evet, bence evet. herhalde biraz soğutmuş havayı oraya gelene kadar Yok yok şey değil o kadar değil ya gene bir umulumul bir mi? hava var çok iyi vallahi sağ ne olun. oynuyorsunuz Mehmet Bey ben e, Clash of Clans oynuyorum Hı -hı. E, güzel bir oyundur Online e, oynanan bir oyun e, eminim birçok oynayan da var hani Vardır, çünkü doğru. internet üzerinden oynanan bir oyun var mı klanınız hangi klan e, ben e, yabancı bir klan klanı e, çünkü Türk klanlarında çok fazla küfür ve işte <gülüyor> yani küfür çok oluyor biliyoruz, biliyoruz, yabancı kılanlarda olunca evet. siz de rahat rahat küfür edebiliyorsunuzdur yani böyle yani şeylerde küfür ve anlamıyorum diyeyim. arkasında dolu dolu kılan da küfür etmek yasaktır takım şeyleri bin tane kural habire bir şeyler oluyor onu okumaktan oyun evet. oynamıyor. Güzel mi klandaki durumunu? Seviyorlar mı sizi? Geldi bizim memo diyorlar mı? Şimdi yaklaşık 2 aydır o klanda. En fazla da zaten işte dışlı olmuyorum. Ben sadece kendi oyunumu oynuyorum ama... Sigortanızı hani yaptılar mı klandan? Bunu çok güzel... Yok hiç daha bugüne kadar atılmadım Atılmadı değil canım sigortanızı yap Sevilen bir sima mısınız klanda Yani şey diyorlar mı ya. Mehmet bizim klanımızın bir tanesidir Klanımızın maskotu. Bir tanesi de mesela eldir diyorlar İşte iyidir yap, işini yapan birisi değil Vazife, adamı. vazife, tam bir vazife tam adamı Tam bir vazife yani adamı Vazife adamı Aynı görev adamı Bir işini yapıyor arasurada işte sonete katılıyor tamam Peki, Peki, be evet çok teşekkürler ki sağ olun hoşça kalın ummana sevgiler çok teşekkür ederim hoşça kalın buradan sevgiler Son efendim dikkat diyoruz bunu niye hiçbiriniz demedi ya ya sana bıraktık ya bunu teşekkür en son ederim. yani yoksa onu söylesek bir, de... bir son bir telefon alalım son bir telefon ondan bir şey, sonra tweetleri söyleyeyim son son orada ama fire için fırsatlar mı yok yani yani telefonumuz yok zaten telefonumuz yokmuş hemen noktaya ben dönüyorum telefonumuz telefonumuz yok şu anda Oktay'a ben dönüyorum e, Dönüyorum. Döndüm. Evet. Twitter'dan e, olan isimleri attım kavanoza. E, telefondaki isimlerde sende var. Onu da bu kavanoza atarsan. Çalkalayayım mı? Çalkalayalım. Bir dakika. E son bir, bir son bir isim daha girecek. Son Kahvaltı dakika. ikime vereceğiz diye bakacağız Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Buket ben herkese günaydın. Günaydın efendim. Buket hanım sayadınızı alsak ya. Tabii alın alın sayın beyciğim Yıldırım Aktürk. Buket Yıldırım Aktürk. Evet. Peki Buket Hanım ne oynuyorsunuz? Hiçbir şey oynamıyorum. Kendi Crash saga oynuyordum bir zamanlar. Oynuyordum filan. Sürekli oynuyordum. Sonra ben onu şey yaptım. Bıraktım. Nereye kadar Doğru geldiniz? Kaçıcı bölüme kadar geldiniz? Ee, 38. 38 mi? siz daha başında bırakmışsınız ya. 38 evet, bölümü evet. kaç gece uykusuz kaldınız <gülüyor> <Bu gülüyor> ya? Sizin parmaklar sucuk gibi parmak bana böyle yanlış. <gülüyor> ya... Neyse ben onu bıraktım. Oğlanlar oynuyor zaten. Eee? Olanlar 38'ler i̇şte, devam mı ettiler? E, küçük 5 yaşında. Anasılısına gidiyor. Büyük 12 yaşında. Maşallah. Minecraft, dolmuş, driver filan bir sürü bir şeyler var. Ondan sonra az önce bir hanımefendi aramıştı. Siz söylediniz şarjı kapatın filan diye. Hı hı. E, şey, Sizin için... Şarjı... Saklayın dedi. Evet, Özlem Hanım'ın... Evet, evet. Şarjı saklamızı... Söylemiştim ya sesin evet. yankılanıyor o yüzden çok rahat konuşamıyorum Yok biz yani. sizi çok rahatlıyoruz. Yok biz çok Buyurun. rahat olun. Rahat olun. Rahat olun. Aynen devam. Tamam. Ee, ben de şey yapıyorum 3-4 gündür iPad'i saklıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Nereye saklıyorsun? oynayamıyorlar. Hem de ararken de çocuklara bir aktivite oluyordur evinin içinde iki adım atıyorlardır. <gülüyor> 3 gündür bulamadım inkomunun yerini. Buket Hanım peki eşi, eşinizle de dert var mı? Böyle bir dert yoksa oğlanlarla mı sadece? Ya eşim zaten geliyor akşam onlarla yemeğimizi yiyoruz Austria masasının başında i̇şte, bilgisayar açık ayşe Oyunla sonra, ilgili sorunlar yok konuşalım. da ses tonunuzdan başka bir sorun var. <gülüyor> <gülüyor> onu, onu önümüzdeki hafta başka bir konuda konuşuruz umarız. Ee, tamam ok sadece sizde konuşuruz. Buket Bey, <gülüyor> şi, şimdi ben Melek yavruma mesela... Mesela Arker'i çıkardım. Kahvaltımı yaptırıyorum. Ah, ne kadar oynuyor. Peki efendim. Öpün onu bizim Geçin için. Olun. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sağolun. Biz teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet kavanozu çalkalama vakti Ecem geldi. son bir şey göndermiş. Son bir şeyi. Son... A, A diye bir oyun oynuyorum. Şu şekilde. Ben şekline çok şey yaptım. Hemen bakacağım bu oyuna. Böyle bir ortada bir top var. Siyah. Bir sayı çok. var onun içinde. 49. Onun içinden de böyle bir... Çizgiler çizgiler çıkıyor, küçük küçük toplar var. Onlarda da bir sayılar bir vardır, aylar, aylar bir şeyler Ama bir gözümü seçmiyor falan. oktay. Onları bir şey, ben bir gözlümü takayım Bir yine. de FF UU diye başka versiyonları var imiş diye Aa, yazmış. Oyunda e renk olmayınca. Oyunda renk olmayınca insan akıllıca, zekice bir şey olgunlara göre bir şey yapıyor zannediyor ama ha bir de vermez. sayılı mayılı ya. Tabi en basitinden aritmetik hmm, Ne şey söyledin? En basitinden aritmetik. Neyse ki bu haftanın son dakikaları sevgili <gülüyor> <Evet>. izler uzun <gülüyor> uzun keserliğimiz bu. Haftaya Cuma çok bombastik yeni bir programla beraberiz. Onun da müjdesini verelim. Haftaya Cuma yeni bir programımız var ya bu köşemizde. Aa, evet cumaları başka bir şeyle karşınızda olacağız sevgili evet. dinleyiciler. Önümüzdeki başka hafta bir şey. Hadi bakalım bunun da başlayalım. de verelim. Kavanozlu Çalkalı Oktay. çalkala yavru çalkala Oktay. Gaga Manjero'dan hafta sonu kahvaltı kazanan isim... Duygu Yiğit çıktı Duygu Duygu... Yiğit. Tebrik ediyoruz Duygu Hanım Şimdiden afiyet olsun top top et olsun diyoruz. Biz Hepinize... arabayı aman ihmal etmeyin diyoruz Son şarkımıza geçeceğiz. Artık bu haftanın son seyindi de e, yarın şahsi şovumun e, duyursunu yapayım. Ondan sonra da Pazartesi günü de şöyleydi, böyleydi diye anlatayım falan fıstık olsun ve bugün çok güzel hava. Onu bir söylüyorum. 16 derece. Yarın biraz daha az olmakla yine çok yine güzel. Yine güzel bir hava. Pazar şahane yani bir Şurup, hava. Önümüzdeki hafta biraz sallantıda yani, ama hani ama. Kaç günlük hava durumunu tahmini olarak biliyorum. Sadece güzel günleri verdik. Anladım. Cuma, cumartesi pazar, neşenize neşe katın. Pazartesi sabah, zıpkın gibi fişek gibi bir A takımında bizlerle buluşun sevgili diyoruz. <gülüyor> Hoşçakalın. Mükemmel bir <gülüyor> gün olacak.